Bismillah, Elhamdülillah ve salatu vesselam Soru soruldu. İnsan ölünce ruh ile beden ilişkisi kesiliyor mu? Şimdi bu hususta ruh hakkında İsra Suresi 17. ayet, e, özür dilerim. İsra Suresi 85. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar de ki ruh Rabbimin bileceği bir şeydir size pek az ilim verilmiştir. Dolayısıyla kardeşlerim bu ayetten anlaşılıyor ki ruh hakkında bize fazla bilgi verilmemiştir. Ancak hadislerde peygamberimizin verdiği bilgilerle yetinebiliriz. Ben şimdi bu hadislerde geçen bazı bilgileri aktarmak istiyorum. Zaten bazı fikirler kafamızda oluşacaktır. Tirmizi'de geçen bir rivayette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman sabah akşam ona oturacağı yer gösterilir. Eğer cennet halkından ise cennet halkındandır. Orası cennettir yani gösterildiği yer. Eğer cehennem halkından ise oradaki makamı gösterilir. Ona işte Allah seni kıyamet günü tekrar diriltinceye kadar oturacağın yer Burasıdır denilir. Yine başka bir rivayette Müslim'de, Buhari'de geçen bir rivayette Bedir Savaşı'nda Kureyş ölüleri bir kuyuya dolduruldu. Allah'ın Resulü kuyunun içindeki ölülere hitap ederek "Ey falan oğlu falan ve ey filan oğlu falan. Allah ve Resulü'nün size vaat ettiklerini gerçek buldunuz mu?" Ben Allah'ın bana vaat ettiğini gerçekleşmiş buldum dedi. Hz Ömer, ey Allah'ın Resulü, ruhsuz cesetlere nasıl hitap ediyorsun diye sordu. Resulullah, benim söylediklerimi siz onlardan daha iyi duyamazsınız. Fakat onlar cevap veremezler buyurdu. Başka bir rivayette de, Ebu Davud'da, Müslim'de, Nesai'de ve İbn-i Macede geçen bir rivayet. Allah Resulü ümmetine bir kabristandan geçerken Esselamu Aleykum Dâre qawmin mu'minin", Selam size ey müminler yurdunun sakinleri şeklinde selam vermeyi emretmiştir. Bir rivayet daha vereceğim. Buhari'de, İbn-i Macede ve Ahmet bin Hanbel'de geçen bir rivayet. Kişi kabre konulup arkadaşları yanından ayrıldıklarında onların ayak seslerini duyar. İki melek gelip onu oturtur. Bu adam yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne diyorsun derler. Mümin ben onun Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ederim der. Ona cehennemdeki yerine bak Allah onu cennete çevirdi denilir. O kimse her iki makamı da görür. Münafık ve kafir ise bu soru karşısında bilmiyorum. İnsanların onun hakkında söylediklerini söylüyorum der. Ona sen anlamadın ve okumadın. Ne kendin gerçeği anladın ne de bilginlerden sorup öğrendin denilir. Ve demirden coplarla ona vurulur. Adam öyle bağırır ki, Cinlerden ve insanlardan başka herkes onun sesini işitir. Evet kardeşlerim, bu rivayetlerden anlaşılıyor ki kabir ehli ya mutludur, cennet bahçelerinden bir bahçe olmuştur. Çünkü Peygamberimiz ve vesselam hadis-i şerifte öyle buyurmaktadır. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyor. İşte bu rivayetlerin hepsinden anlıyoruz ki, Kabirde ruh ve ceset bir arada duruyor. Ama kabir alemi bizim bildiğimiz manada bir kabir değil tabi. Şu andaki bulunan mezarları açtığımızda ceset üzerinde herhangi bir işkence ya da azap gördüğüne dair bir eser göremeyiz. Kabir cehennemde çukurlarından bir çukur olduğu bildirilmesine rağmen... Herhangi bir kabir açtığımızda içinde ateş göremediğimiz gibi cennet bahçelerinden bir bahçe olan kabir açtığımızda da kabrin içerisinde cennet bahçesi göremeyiz. Bu bizim bilmediğimiz ve göremediğimiz başka bir zaman başka bir mekanda yani başka bir zaman boyutunda ya da başka bir boyutta gerçekleşen bir durumdur. Demek ki burada kabir zahiren bize görünen kısım. E, zahiren görünmeyen kısım bize gizlenmiş olan bölümde bizim göremediğimiz bölümdür ve orada kimileri azap görmektedir, kabir azabı çekmektedir. Kimileri de cennetteki makamını görüp güzel kokularını alıp kıyamete kadar huzur içerisinde bekleyecektir. İşte bedenle ruh arasında böyle bir ilişki vardır. Ayet ve hadislerde nakledilen budur. Bunun dışında çok fazla yorum yapmak doğru olmaz. Kimi ruhlar vardır serbesttir, kimi ruhlar vardır hapistir. Yani bu konularda çeşitli rivayetler bulunuyor. Peygamberimizden nakledilen birçok rivayet bulunuyor. Ancak bedenle ilişki bu dünya hayatında zahiren kesilmiş oluyor. Yani azabı gören de ruhtur. Şu anda cenaze ölen kişi yani bedenden ayrıldıktan sonra e, azap da görse biz onu göremiyoruz. Mutlu da olsa, cennet e, heyecanıyla, sevinçli de olsa, cennet bahçelerinden bir bahçe içinde de olsa biz onun o mutluluğunu e, göremeyiz. Yani bu bedende gerçekleşen bir durum değildir. Kabri açtığımızda bunları göremeyiz. Bu bizden gizlenen, yani bize gayip olan başka bir boyutta gerçekleşen bir durumdur Bunun dışında ruh ve beden tekrar kıyamet günü sura üfrülmesiyle tekrar buluşacak, tekrar yeniden çürüyen ve arta kalan kemiğinden canlanacak ve bir bitki gibi topraktan yeniden dirilecektir. Uykudan uyanan birinin sersemliğiyle ile haşrolacak ve hesap hesaba çekilmek üzere haşredilecektir. İşte biz ayet ve hadislerden bu kadarını biliyoruz. Çok fazla delil olmaksızın ruh hakkında konuşmak doğru değildir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.